Merhabalar herkese. Bugün sergi konuşması için bir araya geldik. Yanımda Sümer Sayın, serginin sanatçısı ve eşi bizimle beraber biraz sergiyi konuşacağız. Sergi de birazdan açılacak. Öncesinde böyle bir konuşma yapmayı uygun gördü Sümer ve bence bu çok daha iyi bir fikir. Hem sergiyi öncesinde biraz anlamak, sonrasında hep beraber gezebilmek adına... İstersen biraz önce serginin aşamalarından, çıkış noktasından bahsederek biraz konuyu açalım, sonra üzerine konuşuruz. Tamam. Öncelikle şeyi de açıklayayım. Yani eşim, hani eşim olarak değil aslında burada coğrafyacı kimliğiyle <gülüyor> burada. Çünkü işlerim aslında coğrafyayla çok ilişkili bu sergide. Yani çıkış noktam aslında dünyanın merkezi konusundan ilhamla oldu diyeyim. Yani merkezin merkez düşüncesinin son derece e, belirsiz olması ile ilgili bir, şey, bir, bir bakış açısından yola çıkarak e, Dünya Soğurken adını verdim Sinan'ın dönerisiyle aslında. E, o da aslında Dünya Soğurken e, ne diye düşünebilirsiniz? İşte dünyanın merkezindeki çok sıcak e, lavlar dışarı çıkıyor, e, bir kabuk oluşturuyor, işte taşa dönüşüyor zamanla soğumasıyla O taşlar tekrar e, ufalıyor, kum oluyor, bazen e, daha da ufalıyor, toza dönüşüyor. Tekrar dünyanın içine işte gömülüyor ve böyle bir süreç var. E, hani dünyanın merkezi aynı zamanda e, içindeki orta nokta olarak da düşünebilir. Veya işte kıtaları oynuyor işte haritalandırma yöntemleri var. O kabuğun da bir merkezi var ve ya da merkezi yok aslında. Farklı merkezleri var. Herkesin kendi bakış açısına göre ya da ülkelerin bakış açılarına göre o merkez düşüncesi değişiyor. Yani çıkış noktam buydu aslında. Ki orada mesela ülkeler fikri çok önemli bir yerde aldı serginin içinde. Çünkü aslında şu merkezdeki yerleştirmede de o ülkelerle ilgili olan bir sınıflandırmanın sonucunu görüyoruz. Hı hı. Nedir bu tam olarak anlatır mısın? Yani kullandığım ciltler aslında Ülkeler Antiklopedisi'nin yani bir set ona ait olan ciltler. 10 serilik bir Ülkeler Antiklopedisi serisi. İşte onun sırf ciltlerini kullanarak ve aynı ele kaplayarak ortadaki yerleştirmeyi oluşturduk. Ee, i̇çindeki sayfalardan da e, yanında gördüğünüz diğer Arta alanları ismi diğer iş, e, işi oluşturdum. Orada bir dünya küresi yaratıyorum aslında bunların içindeki sayfalarda. Burada da sanki iş, yani içi boşaltılmış bir şekilde kabuk gibi duran e, ciltleri görüyoruz. Onlar da e, yani ortadaki merkez yaratan e, taş yerleştirmesinin etrafında o merkezde kırılmalar yaratıyorlar aslında içindeki aynalar sayesinde. Yani öyle bir iki işin bağlantısı var aslında. Bir taraftan da bunlar da sanki o kabukların parçalarıymış gibi yani yer kürenin katmanları gibi dur duruyor. Evet. Böyle içeri doğru gidiyor gibi ama bir taraftan da işte bu aynalara baktığınız zaman bütün o taşlarla oluşan yollar başka başka yollar yaratıyor. Hatta bazen aynalar birbirini yansıtarak bambaşka optik illüzyonlar yaratabiliyor belli açılardan. Öyle olunca iş biraz daha katmanlı bir hale geliyor. Bir de buradaki taşların tabii önemi var. Hı hı. O taşlar da e, o anlatının parçası. Ama izleyici bunu anlar mı, anlamaz mı sorgusuna girmeden sen yerleştirdin ama belki burada birazcık anlatmakta fayda olabilir. E i̇şte en başta söylediğim aslında dünyanın merkezi ve işte lavların bu okanlardan taşıp taşlara dönüşmesi. Düşüncesinden aslında taşlarla bu merkez formunu oluşturmak istedim. Yani bu doğaya dair ya da yer kürenin doğasına dair bir eleman taş. E, aynı zamanda da e, insan yapımı olan ve taşa benzeyen başka ölümler de var aslında onların içinde Kiremitten e, olanlar var mesela veya seramikten olan e, bulunduğumuz şehir içinde bulduğum bir e, yardımıyla topladığımız taşlar var. E, yani öyle bir ne diyeyim sentez oldu aslında o taşlar hani kültür veya insanın işte e, etkisiyle oluşmuş e, buluntu. Taşa benzeyen formlarla doğanın kendisinin yarattığı taşları bir şekilde. Ee, o da dolaylı olarak evet. aslında böyle yani hani biz insan eliyle yaratılmış bir takım şeylerden, kiremikten bahsediyoruz ama O da işte sonuçta doğadan gelen bir şey. Bir noktada bir insan emeği devreye giriyor Hı. ya da bir tasarım devreye giriyor. Sonra o yeniden aşınmaya başlıyor, yeniden dönüşmeye başlıyor. Hı hı. Bir de bunlar o gün yerleştirildiği zaman da üzerine konuştuğumuz şeylerden biriydi. Üçümüz biraz burada kafa yormaya çalıştık bu işin üzerine. Yani ben daha doğrusu yerleşimin üzerine konuşmaya çalışıyorum, düşünmeye çalışıyorum. Bu taşların nereden geldikleri, nereden gelmiş olabilecekleri üzerine biraz düşündük. Orada da başka bir şey çıktı ortaya. Çünkü aslında mesela Suadiyede bu taşın ne işi var diye düşündüğün anda... Hı hı bunun aslında çok başka bir yerden, başka bir nedenle oraya taşınmış olabileceğini düşündük. Yani dünya üzerinde o işte volkanik taşların ya da işte oluşan o belli basınçla oluşan taşların ya da başka şeylerin sonrasında insanla insan taşımasıyla bambaşka yerlere gidebileceğini ve oraya belki de adapte olabileceğini görmeye başladık. Bu işte biraz oraya doğru gidiyor benim aklımda ama sen sende nasıl bir his oldu sonra? Hatta komik bir anekdot söyleyeyim dünle ilgili. Kalan, yani arta kalan birtakım taşlar vardı. Onları da hani sonunda yanımıza aldık yerleştirmeden sonra. Ve hani taşıyor taşıyordu artık çok ağırlaşmaya başladı. Ve ne yapacağımızı bilemeyip orada işte çemberde taşlarıydı sanırım. Yani ya da yol üzerinde işte Sultanahmet'e doğru bir otoparkın hani içine bıraktık mesela. Şimdi Soadiye'den oraya taşınmış oldu o taşlar. Ee, ya Bunların da bir kısmı belki Suadiye'de bulundu ama işte içinde Mişan e, söylemişti e, ne taşıydı? E, Volkanik taşlar vol falan yeah. da var yani o taş <coughs> taşıydı there taşı um, Suadiye'de. There's kinds of types of stones in there. There's uh, volcanic stones, there's limestones, hmm. there's marble, but you also see the more reddish looking ones for example. These are hmm. bricks basically, handmade bricks by humans. Çeviri ihtiyacı var mıdır? E, anlaşıldıysa çeviri yapmadan geçelim. Bir de yine o taşlarla ilgili bir şeyin söylediği şey o gün konuştuğumuz şeylerde önemli şeylerden bir tanesi basınç unsuruydu. Yani e, bir mermerin nasıl oluştuğunu anlatmıştı bize ve Orada işte deniz altındaki yapının doğru basınç ve doğru sıcaklıkla aslında o hale geldiğini söylemişti. Baktığımız zaman bugün hani dünya ya da işte ülkeler merkezler fikirleri de belli şekillerde belli basınç noktalarının politik ya da işte düşünsel basınç noktalarının sonunda şekillenen şeylerden bir tanesi ki bence o yüzden bu işte de. O ağırlığı, dönüşümü, çökmeyi, değişimi, kağıdın kendi içindeki ağırlığıyla görüyoruz. O, o taraftan enteresan geliyor. Bir de şimdi konuşunca fark ediyorum. Yani şu çember formları ve çemberli taş demen bana enteresan. Çünkü şu an çemberli taştayız. Gördüğümüz Doğru. şeyde belki de bilmiyorum. Yani çağrışım mı buraya getiriyor? Çünkü bu formu oluşturman da aslında mekanı bu işi uyarlamanla oluştu. Baştaki fikirlerin yavaş yavaş değiştikçe sonunda biz bunu gördük ve gerçekten site spesifik bir işe dönüştü bu. Bu da bence etkileyici şeylerden bir tanesiydi ki bir taraftan da tabii şeye bakmak da lazım. Bu mekanda şekillenen şeylerden biri aslında bütün hepsi mekanda şekillenen işler. Ama mesela şu arka taraftaki sütun ya da kolon ya da bir taşıyıcı kolon artık nasıl düşünmemiz gerekiyor bilmiyorum. Çok farklı şekillerde okunabilir. E, o aslında senin kafamda çok önceden vardı. Ama burada yine bir takım değişiklikler e, tabii burada. Çok önceden dediğim aslında pasajın e, mekanını, planını, planını gördükten sonra e, öyle bir kafamda canlandı. E, çünkü işte plana göre o e, şeyin eğimini gördüm. E, tavanın eğimini gördüm ve bir mimari müdahale de yapabilirim diye düşündüm bu mekanda. Yani aynı konseptten yola çıkarak. Evet. Ve sonrasında da işler ufak ufak gelişmeye başladı ama yani buradaki kitapları nasıl kullandığın, o kitapları neye göre seçtiğin, bunların hepsi aslında biraz süreçle beraber sende oturan şeyler. Evet. Çünkü başta evet kitapları başta koyacağım. Başta işte daha ama... tarih kitapları kullanmak Hı -hı. vardı kafamda. Tabii burada şimdi çok kısıtlı bir süre vardı. Bütün kitapları buradan bir bir anda toparlamam gerekti. Hani onun için şu an sırf tarif, tarih değil ama yine uyacağını düşündüğüm Teori kitaplarını kullandım. Ee, i̇çinde felsefe kitabı da var, ee, gezik seyahatnamesi var mesela Evliya Çelebinin. Yani bir şekilde o kafamdaki e, yer kürenin işte e, sorun belki içinde şöyle ya da böyle bulabileceğimiz bilimin çeşitli dallarına e, dair farklı kitaplar topladık ciddi. Ya bir taraftan mekanın kendisi bir taraftan yıkılıyor ya bir taraftan mekanı ayakta tutarken bir taraftan da aslında yıkılacak gibi duruyorlar yani mükemmellikle sorumluluğun tam arasında bir evet, yerde evet yani bu işte de öyle bir şey var hani çöktü çökecek gibi bir his bir taraftan bir taraftan da hani sanki görkemli ya da bir şey taşıyan ağırlığı olan aslında o ağırlık çökerten bir şey de yani ama bir taraftan da o ağırlık da işte basıncı yaratıyor. Biraz hmm. da bir şeylere ihtiyaç... Hem de da. sıkıştırarak orta tutuyor, yerinde tutuyor ama bir taraftan da böyle çökmek üzere bir anda. Sorunlu olan tarafta evet. ama o zaten bütün bu yerleştirmelerde ya da bütün işlerde birazdan dışarıdaki kitaptan da aslında biraz bahseterek orayı açmak da istiyorum. Ee, güzel olan taraf iki taraftan da çok net okunabilecek açıklıklar vermesi ama... Hmm. Ne bir tarafı ne öbür tarafı seçmek zorunda bırakıyorsun. Ama belki otoritenin ağırlığı olarak da algılanabilir. Yani kitap da sonuçta bir bilir kişi yazıyor o kitabı. Ya da işte ülkeler, her ülke kendi kurallarını sınırlarını da koyuyor. Ee, onları biraz kırmak aslında. Bütün işlerin buradaki temel meselesi diye. Ya işte ansiklopedi dediğimiz kavramın içinde zaten o otorite hmm. problemi var ya. Ansiklopedi bir tanımlar hmm. kitabı. Fakat o ansiklopediyi kim yazıyor? O tanımlar neye göre belirleniyor? Hı -hı. Yani buradaki o işte ülkeler üzerinden e, anlattığın, belki de oraya da referans vererek anlattığın, ben de biraz metinde onu değişmeye çalıştığım şey de oydu. Yani bizim ülke olarak düşündüğümüz ki ben orada dünyanın bedenleri diye onları Hı -hı. sınıflandırmıştım kendi kafamda. İşte kentler birer organ gibi birleşiyor ve en sonunda bir bedene dönüşüyor ve o bir ülke aslında. Kendi sınırları var, kendi e, tanımlamaları var ama bir noktada da içi boş. Ve onların tüm ağırlığı otorite olarak belki bir dünya gibi üstümüze yığılıyor. Ve o zaman da sınırlar nerede başlıyor, nerede bitiyor? Hep e, bizim daha önce konuştuğumuz şeylerden bir tanesi şuydu. Aslında mesela haritaları düşündüğünüz zaman ki burada bu çizimler üzerinden de birazdan konuşacağız. O harita göndermelerinden dolayı. E, haritalara baktığımız zaman biz iki tür temelde harita görürüz: Fiziki haritalar ve siyasi haritalar. Şimdi coğrafya ekseninden baktığınız zaman fiziki haritalar üzerinden bir bölümlenme görüyorsunuz. İşte bazı dağlar, dereler, denizler ya da başka şeyler e, o bölümleri oluşturuyor. E, siyasi haritada bu bambaşka bir yere doğru gidiyor. Nerede siyasi harita, nerede fiziki harita başlıyor gibi bir soruya doğru götürdü. Orada da işte ülke mi, kent mi, otorite mi, coğrafya mı, insan hayatının hangisi belirliyor, hangisi sınırlandırıyor, hangisi yönlendiriyor gibi bir yerlere doğru gitti. Bilmiyorum yani bunu oluştururken özellikle o, o şeyler sende ne kadar etkiliydi ya da bunları özellikle düşündün mü yoksa sadece coğrafya ekseninden bakmayı düşündün ilk, ilk başlarda? Yani. Ee, yani dünyanın merkeziydi aslında benim kafamda hatta ilk başlık oydu onu yani birçok eksende ele alabiliriz hem işte coğrafya anlamda olur bilimsel işte tarihi veya işte ev yani ya da kişisel. İşte sen dünyanın merkezi misin falan deriz birisine mesela. Veya işte insanın kendi yetiştiği yer belki onun için dünyanın merkezi olabilir. Ya da hayatın büyük çoğunluğunu geçirdiği yer. E, ya algıyla ilgili bir şey aslında esasında. O şeyler de harita çizimleri de e, benim hani küçükken evimizde buna çok benzeren bir halı vardı. O halı deseninden, e, o halı deseninin bir benzerini bulup onun üzerinden işte çeşitli harita projeksiyon metotlarını o halı desenini uygulayarak böyle e, çizimleri elde ettim. E, yani şey gibi düşündüm yani dünyaya basıyoruz aslında büyük e, ölçekte düşündüğümüz zaman küçük daha küçük ölçekte bir ülkenin üzerindeyiz daha küçük ölçekte bir şehirdeyiz işte ama bir evdeyiz de yani bir halıya basıyoruz o an yani o bizim dünyamız işte onu e, bir küre gibi düşünürsem Nasıl daha sonra onu farklı harita projeksiyon metotlarıyla bir çizime, iki boyutlu bir şeye tekrar çevirebilirim diye. Ee, projeksiyon fikri zaten bence enteresan olan taraf. Evet. Yani bir, gerçek bir şeyi bütün boyutlarıyla düşünmektense belli akslarda düşünerek yansıtmak, hı hı, yansıtmak aslında yansıtma. belki. Biraz Her zaman da şey. hatalar evet. oluyor. Ya işte onu da belki Nişan daha iyi bir harita projeksiyon yeah. metotlarını yeah. İngilizce. Yeah, a map projection is just trying to portray the earth, which is a three-dimensional object, on a two-dimensional sheet of paper, which is like impossible, kind of, right? So all of those projections, um, just trying to approximate how the earth looks. And there's different projections. So here we see like four examples, and if even if you, by looking at the patterns of the earth, of the carpet, you can see how different they look. Uh, you, and that's why I use the carpet also, to make that circles. distortion really uh, obvious. Uh, so you can see the circle here, and then the circle looks more like an oval, right? So there's always a distortion. And so it's just like a compromise, basically. And uh, everyone knows the maps of, I don't know, Microsoft and Google, right? And that is actually a projection which is from the, 16th century, because there the um, longitudes and latitudes are shown like straight lines with 90 degree angles. That was easy for, for people to, um, to navigate through the ocean. So they didn't have to uh, like, um, update their angle every time they traveled like one kilometer. So, but it's still being used. Right? A lot of people criticized it because um, the northern countries look huge. right? Greenland looks like the same size as Africa, although it's like 14 times smaller. So and like students in the school learn that right? they see those in the books. So a lot of people came up with others which make some things better. They show maybe the, the size of the areas better. But then there's distortions in others. That's why there's so many yeah? and yeah, Google is still using it because um, For the zooming in and out you need these straight lines as well so it's still it's still stuck we're still stuck in the 16th century actually <laughs> yeah. So yeah but that is also a problem right so Northern European countries they liked that because they appear bigger than the southern hemisphere right so they put themselves somehow in the center as well so it's mm -hmm. kind of uh, coming Rating back to the, to, to the concept. Bu biraz da aslında e, bilimsel metodun boşa düştüğü anlardan bir tanesi. Çünkü bilimsel metoda çok ihtiyacımız var ki aslında belli şeyleri sınıflandırmak için bölüyoruz, parçalıyoruz. Saatleri, dakikaları da aynı şekilde ya da e, işte dünyadaki coğrafi alanları da bu şekilde bölüyoruz ve parçalıyoruz. Ama bir taraftan da bu e, standardize etme çabası ya da periyodik parçalara e, birbirine denk mümkün olduğu kadar eş parçalara ayırma dürtüsü de bizi o bozulmalara, yanılmalara götürüyor. O parçaların birbirinin arasında birbirinin arasında nasıl bir bağlantı kurduğuna çok fazla odaklanmamaya başlıyoruz. Orada da işte belki kitaptan bahsetmek önemli olabilir. Çünkü oradaki saat dilimlerini düşündüğümüz zaman da böyle bir sınıflandırma söz konusu ama ne kadar doğru, ne kadar mantıklı işliyor? Tabii ki bugün içinde bulunduğumuz ekonomik ya da siyasal sistemde bunun bir karşılığı var. Ama gerçekte ne kadar bu böyle? Yani işte e, okyanusun bir noktasından öbürüne geçtiğimiz anda bir günün değişmesi çok saçma aslında. Ama bir taraftan da böyle işliyor ve bunun bir arka hikayesi var. E, bir de o kitabın burasıyla Barınhanlı olan da özel bir bağlantısı var. Belki de onu açıklarsınız. Ee, belki gördünüz mü hepiniz bilmiyorum ama terasta da bir tane daha iş var. Orada da işte Greenwich'e göre belirlenen e, dünya üzerindeki zaman dilimlerini 24 tane e, işte 80 kere çoğaltarak ardarda ekleyerek böyle katlanan bir kitap oluşturdu. E, yani oradaki 24 tane zaman dilimi aslında bir güne tekabül ediyor. Bunu da şey gibi düşünün. 80 ilk biraz 80 günde devriyalem kitabından esimle aslında isim olarak. Ya öyle bir 80 günlük sürece eşit olacak şekilde katlayarak oluşturdum. Ciltlerini de, yani iki taraftan ciltte aslında, yani tek bir kitap ortada iki cilde bağlanıyor. Yani başı sonu belli değil, böylece aslında daha da devam edebilecek bir şey de düşündürtüyor. Ciltleri de burada Barınan'ın, işte Barınan'da çalışan Tuğran Bey'le, Cilt evinde çalışan Turan Bey ile beraber yaptık. Daha doğrusu yani benim yönlendirmelerini o yaptı diyebilirim cilt kısımlarını. Ee, yani orada işte barınanda yine bulduğumuz e, klişeler var işte üzerine damga gibi e, ciltlere iz çıkartan. Onu da işte buradan bulduğumuz klişeyi kullandık ciltte. E, Bilmiyorum başka ne diyebilirim. Orada aslında şey... yani bana ilginç gelen şey tam o anda o klişeye karar verdiği anda oradaydım ve e, o karar verme anı çok ilgimi çekti benim. Çünkü e, evet iki cilt olarak yan yana hmm. duracaktı ve sonra o klişelere bakarken şimdi işte birazdan görebilirsiniz. Yuvarlak ve e, sanki böyle bir saati ya da pusulayı andıran böyle dikenli gibi gözüken bir döngüsel form seçti. Ee, o zaman henüz bu, bu işte bu formda değildi. Değildi. Yani yani, kafamda e, biraz bu formdaydı ama işte tam da netleşti. İşte senin kafan evet. bir şekilde bağlıyor. Ee, onu da görmek çok güzel. Ve o formu da iki cildin tam ortasına yerleştirmek istedi. Dolayısıyla kapağın bir tarafında onun yarısı, diğer tarafında yarısı. Güney ve kuzey yarım küre ya da işte farklı şekilde o birliği sağlayan bir şey gibi gözüküyordu. Ee, ve böyle baktı birkaç bir şey vardı, bu olsun dedi ve çok hızlı karar verdi. Çünkü her şey kafada hazırdı onu anladım ve gerçekten aradığın şeyi orada bulman, o ile karşılaşman önemli bir andı. E, o yüzden onu görüyoruz ve orada da aslında o sınıflandırmanın izleri var. O tek tek tek tek giden küçük çizgiler. E, bir taraftan şimdi seninle konuşurken de şey geldi aklıma. E, Mısır mitolojisine baktığımızda da e, Ra'nın Güneş'e güneşi dönüşmeden önce ya 22 ya 24 kapıdan geçmesi gibi durumlar. durum var. Yani aslında zamanı planlamak ya da coğrafyayı planlamak, onu sınıflandırmak hep toplum yönetimiyle çok bağlantılı. O zaman da işte aslında işte gökbilimi dediğimiz şeyde bir noktada işte ekinlerin ne zaman büyüyebileceğini, tarımın nasıl yapılabileceğini, özel mülkiyete sonrasında geçişte de kullanılan takvimlerin nasıl oluşacağını göstermek adına yapılan bir şeydi. Bugün bilimsel yöntem hala aynı bölümlemeyi kullanırken artık o işi bir tür mitolojik büyüden gerçekten işlevsel bir şey çevirmiş durumda. Yine de hala biz bunun problematiğini inceler durumdayız. O da bana enteresan gelen şeylerden bir tanesi oldu. Ve onun da günün sonunda orada balkon kısmında böyle havada uçar gibi hem açık şekilde gösterilmesi hem de böyle bir panoramik alanın önünde yerleşmesi ve tam arkada da gerçekten kentin farklı katmanlarını görmenizde enteresan bir yeri geldi. Biz onu başta konuşurken nasıl, yani Sümey'nin kafasında o şekillenirken benim de bu son halinde böyle olacağını bilmiyordum. Ama metinde de bir şekilde aslında otomatik olarak konuşmaya başladı. O da keyifli bir süreç oldu gibi. <gülüyor> Senin aklına gelen başka şeyler var mı? Bence bayağı detaylı anlatıcı evet. duruyor şu anda. <gülüyor> Bana da öyle geldi. Hı, ee, yani bunun ciddi bu ciplerin içine açılan sayfaları üst üste bindirerek bir küre formu verdiğim bir iş olarak bahsettik ama o işte kağıdın bir de zaman içinde kendini salması ağırlık ağırlık merkezlerinin değişmesi gibi bir şeylerden bahsettik daha detay yani, başka özel bir sorun varsa <gülüyor> özel bir sorun varsa. Ee, <gülüyor> Evet, özel bir sorusu olan, aklına bir şey takılan varsa burada hemen yanıtlamak e, istersin tabii. Ben şey sorabilirim. Yani da her gün nokta çizgi, her zaman da problemi zediyor çünkü hı hı. distorsiyonları, bozmaları da kapsıyor. Almanya-Türkiye arası çalışan bir sanatçı olarak bu zaman farkı senin pratiğin nasıl yansııyor öyle bir şey? Bugün distorsiyonları... yaptığın ya da sanatçı yapmalarını düzenlerken bu işe ispat. o bir ya da iki saat hadi benim planlarıma çok etkisi olmuyor açıkçası ama. E, ya sonuçta sadece de Almanya-Türkiye arasında çalışmıyorum. Yani bir sürü insan, sonuçta sürekli sanatçılar ya da hani orada oraya seyahat ediyoruz. Tabii ki hayatıma bir şekilde etkisi oluyor ama bilmiyorum normal herhangi bir insandan daha çok etkisi oluyor mu e, bilemedim yani şu anda. Bazı sanatçılarda gerçekten bu çok farklı bir etki yaratabiliyor. Çok zamanla başka yani böyle bir... E, zamanla çok çok çok net ilişkiler kuran sanatçılarda ama sende o fiziksel bir ilişkidense zihinsel bir ilişki evet, onun al, için seni çok etkilemiyor. Bir... O yüzden yani Sümer'in e, sergiyi kurgularken ki kafa yapısında da aslında o zamansızlık durumu var ki hmm. bu işler de aslında bir nebze bakıldığında özel bir zamanı göstermediği için oradan çok e, sıyrılmış durumda bir çalışma pratiği var. O yüzden bir şeydi şey yani hep böyle çok rahat rahat ço Almanya ya da Türkiye zamanı belki de bilmiyorum yani Almanya'da yani mutlaka etkisi olmuştur benim sonuçta <gülüyor> hani sürekli bir yerde yaşıyor olmamamla ee, ilgili olarak hani daha çok belki zaman farklılıkları işte ülke farklılıkları yani bu konular üzerine belki daha çok düşünüyorum hani iki ülkede yaşadığım için aslında burada yaşıyor sayılmam artık ama e, yine de sonuçta İki milletli gibi oluyorsun ya bir noktada. İşte o otoriteyle olan ya da ülkelerle olan bağlantı bence orada biraz daha. Ya daha da işte göçmenlik evet, ama yani evet. Bazı işlerin hani öyle bir şey de oluyor bağlantı. Ee, Ve hep pratiğinde o döngüsellik var evet. aslında. Eskiden beri. Evet, hep o eskiden O, beri, o bence evet. Yani tek bir şey söylemek gerekse bütün işlerimle ilgili herhalde böyle öğrenciliğimden beri ürettiğim. Sanırım döngüsellik olabilir hepsinin ortak noktası. Hani çok farklı konulara değiniyorum aslında. Ee, ya da etkilendiğim farklı şeyler oluyor ama. Yani o lineerliğe karşı hani döngüsellik sanki tekrarlanan bir yaklaşım gibi. hatta yani biraz da üç boyutlu bakıyorum. Yani biraz Spinoza kafasıyla gidiyor hikaye bende. Yani döngüsellik bir noktada başa dönmek ama sende zamansal olarak ileri geri ya da işte neresi ise hangi tarafa olduğunu bilmediğimiz bir ilerleme de var. O yüzden bir çemberdense şöyle yükselen ya da belki aşağıdan bir spiral gibi işliyor. Yani bugün de buna baktığımızda başka bir şey görüyoruz. Yarın da baktığımızda başka bir şey görebileceğiz. Belki Sümer yarın geldiğinde bunun üzerine bir şeyler değiştirecek. Belki bazı taşları değiştirecek. Belki bunun açılarını değiştirecek. Yani o tarafta da kendiyle de hep böyle bir diyalog haline devam eden yani, bir iş yani mantığı var. Şu noktada var. belki onu yapmayacağım ama yap, çok yaptım yani. Şu kurulana kadar bunu belki... Dört beş defa hani tekrardan kaldırdım, dizdim farklı şekillerde. Yani döngüsel şekilde ama e, farklı farklı denemeler yaptım yani mekanda şekillendi son hali. Ama başka bir mekanda tekrar aynı işi sergilsen farklı şekilde dizeceğim mutlaka yani. Dolayısıyla çok da aynı iş olmayacak falan gibi bir yerde Evet aslında aynı işin bir versiyonu olacak her seferinde. Burada da dokümentasyonu, bu mekanla konuşması, metnin onunla ilişkisi, bugün yaptığımız konuşma hepsi de bunun bir parçası olmaya devam ediyor. Performatif bir sürece de doğru ilerliyor gibi düşünüyorum. Yani dediğim gibi başka bir yerde bu işi yeniden kurmaya çalışsan belki bu işi çok daha büyük ya da çok daha küçük bir çapta yapacaksın. Belki başka taşlar kullanacaksın. Ya da o zamanda bulduğun evet. taşlar kullanacaksın. Yani çok çok değişkenli taş olduğu için. Taşlarıyla farklı malzemelerde Belki de. Olabilirim. Biraz senin zamanında ilerleyen evet, çiz, çizgilerle de yapmıştım zaten. Evet. Değişkenlik gösterebilecek bir yerleştirme diyeyim. Biraz da sanırım yani e, izleyiciler bu işleri deneyim... Yani bu çok deneyime açık bir sergi. Yani net olarak Sümer'in hep kaçındığı bir şey vardı. Çok doğru bir e, yaklaşım bence bu. İşleri çok net ve detaylı izleyeceği anlatmaktansa o deneyime alan bırakmak, biraz hissiyata alan bırakmak e, deneyimleyen insanların kendi referanslarını işin içine sokmasına zemin hazırlamaktı. E, o yüzden şimdi bugün tabii çok öncesinde henüz daha sergi yeni açılırken bunu konuşuyoruz ama biraz sergi de demlendiği zaman ne çıkacağını ben de merak ediyorum. Ben de. <gülüyor> Evet başka sorusu olan varsa yanıtlayabiliriz yoksa e, ufak ufak konuşmayı tamamlayıp sizi saygıyla baş başa bırakabiliriz. Yoksa ben teşekkür ederim. Teşekkürler. <gülüyor>